Evet sevgili kardeşim, bu bir ayet bir hikmet dersimize önce bir okuyacağımız ayeti dinleyelim ee, hocamızdan hangi ayet oyunu seçiyoruz son ayet Hazreti Adem'in ve Havva annemizin cennetin çıkışı bölümüydü. Allah'u İlazim. Sevgili kardeşim, e, bu birkaç ayet birbirine tamamlayıcı olduğu için e, mecbur bugün böyle yapma durumunda kaldık. E, dünkü dersin devamı olarak bu ayet-i bir ayet-i okuyacağız. Sonraki konu başlığı değişiyor. Sonraki gelen ayet-i İsrail oğlunun ve onların e, durumunu anlatıyor. Ama e, önce Hazreti Adem'le ilgili ve Havva annemizle ilgili ayeti bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ لَهْ minha <gülme> مِنْهَا CEMİ'A Cemi'a e, Arapçada ikiden e, fazla için kullanılır. E, burada cemi, cemi çoğu ifadesinden ziyade İkiniz de birlikte manasını vermek lazım. Yani ikiniz de birlikte çıkınız. Ee, demek ki e, Hz. Adem de, Hz. Havva da e, bu yasak ağaçtan yedikten sonra bu emirle muhatap oluyorlar. Evet, ayet-i kerimede فَاِمَّا kumini huden هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bu ayetin bu kısmında bakalım. Evet. Burada ihbut, ihbut kelimesi Arapçada bazen susmak, susturmak manasına geliyor. Burada min ile beraber olduğu için yukarıdan aşağı inme anlamına geliyor. Burası ikisi birlikte indirilmiş olduğunu anlıyoruz. Evet. Ee, bundan sonraki ayet-i daha sonra olacakları e, acaba buradan bir uzaklaşma cennetten çıkmadan sonra ne olacakla ilgili bilgi veriliyor. E, çünkü F burada tefsir, beyan manasında. Ama ne olacak sonra tam, tamamen e, Allah ile ilişki kesilecek mi? gibi soruları açıklamak için geliyor. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ minni Benden size geldiğinde hüden, hidayet yani bir peygamber, bir vahiy, bir uyarı geldiğinde فَمَنْ تَبِعَا hidaya Bu hidayet, gösterilen hidayete kim uyarsa فَلَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون". Ona, onlara korku yok onların üzerine ve hüzün, keder de yok. Hidayet neyse, gösterilen hidayet nelerse ona kim uyarsa ona korku yok. ayet kelime yukarıyla bir ilişkisi yok gibi ancak e, yukarıdaki inişin e, ne şekilde bir iniş olduğunu, cennetten çıkışın tamamen red manasında olmadığını da anlıyoruz. Çünkü bir önceki ayette de fetâbe aleyhi, yani onun tevbesini e, kabul etti Allah. İnnehu ve tevabur rahim demişti. Şimdi de bu çıkışın cennetten e, çıkarılmanın öyle başıboş olmadığını, arkadan peygamberlerin geleceğini ve bu gelen peygamberlerin de sözünü kim tutarsa şeklinde anlamak lazım bir böyle bir ikincisi de Hazreti Adem'e sonradan peygamberlik verileceğini de anlayabiliriz. Bu iki ihtimalle de söz konusu olabilir. Bir daha sonraki gelecek peygamberler insanlığın e, babasının e, bir yerde tesellidir. Hazreti Ademle Hazreti Havva annemizi teselli mahiyetinde ama uyarı olan bir teselli. Yani siz tamamen ret olunmuş ve e, ilişki sizinle kesilmiş değilsiniz. Size hidayet gelecek sayfeler gelecek emirler, evamirler gelecek ve tamamen terk edilmiş değilsiniz. Ama orada uyarı yapıyor. Ama o uyarı geldiğinde e, o uyarı geldiğinde neyse uyarılar sakın ona uymamazlık yapmayın. Kim o hidayete uyarsa hidayete uyarsa fela khawfin aleyhim Artık onlara korku ve üzün olmaz, yakışmaz. Demek gerçek manada hidayet nedir sorusuna sıfatları bakımından, özellikleri bakımından böyle cevap verebiliriz. Yani gerçek hidayete erdiğin zaman kalbin de rahat edersin, sen de rahat edersin, kafan da rahat eder. Gerçek hidayette değilsin, yamuksan, yarımsan hidayetin, bilgin, e, gidişatın orada için rahat etmez, kalbin rahat etmez ve bir sürü sorular arka arkaya birbirini takip eder, durur. Bu rahatsızlığından anla ki bir hidayet problemin var demek olur. Sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Velledine keferu ve kezebu bi ayatina küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar yani Allah ayet göndermemiştir Allah efendim e, adına gelen bütün vahiler ayetler şunlar bunlar bunlar hepsi uydurmadır diyenler ulayi ki ashabınlar bunlar cehenneme gitmeyi hak etmiş olanlar cehenneme gitmeyi hak etmiş olanlar sebebi e, nedir? niye kafirler ve ayetlerini inkar edenler ashabınlardır ee, sebebi çünkü bu derece bir e, inkar söz konusu bu derece varlıkları nimetleri yok etmek söz konusu ee, e, e, eğer ki aklı uygun olmayan kalbe vicdana uygun olmayan işler yapmayı öngörüyorsa bir insan o ateşi kendisi için hayatı olarak seçmiştir ve orada eğer bundan vazgeçmezse hüm fiyhe halidun, orada kalıcı süreklidirler. Evet bu, bu, bu başlangıcı ele alırsak bundan sonra konunun değiştiğini de anlayabiliriz. Onun için buraya ayın koyuyor. Bakın e, e, mocem harflerine ayın koymuşlar. Yani şimdi artık tamamen böyle bir e, geçiş ayetidir bu bir yerde. Kafirlerle ilgili. Sonra buradan Yahudilerle. Çünkü Yahudilerden e, Filistin civarından gelen birçok Yahudiler Medine zamanına yerleşmişlerdi. Bu Yahudiler Medine kültürüne etkisi olan yani ehli kitap olan ve kültürlü olan, medeni olan e, bir e, topluluk olduğu için eski topluluk olduğu için bunlar da belirli bir şekilde kitap kültürü var. Efendim Yazma, okuma kültürü var. Araplarda da bu çok az olduğu için o toplumun içerisinde en medeni olarak görünmektedir. Bunlar bunca farklı donanıma sahip, yüksek kültüre sahip insanlar iken bunu Kur'an-ı Kerim es geçemezdi. Allah onların bu farklı yönlerini ve yüksek kültüre sahip oldu o gün için. Durumunu da efendim unut, unutarak, es geçerek onları işte anlatmazdı. Ne yaptı şimdi? Bakalım. Ya Beni İsrail evet, Ey İsrail oğulları İsrail'in çocukları İsrail e, Yahudilerde bir grup bölgenin hala adıdır. O bölgede e, bir kısım insanlar hala İsrail diye anılır. Aslında İsrail e, İshak Aleyhisselam'ın adıdır. İshak Aleyhisselam'ın adıdır. Dolayısıyla İshak'ın çocukları manasına gelir. Arapçada bazen de bazı alimler Abdullah manasına geldiğini söylerler. Demek ki İsrail İshak Aleyhisselam'ın adı olduğuna göre e, daha sonra ortak tanrı anlayışına gittiler. Yahudayı ortak tanrı kabul ettiler. Bunlar kabile içerisinde de savaş halindeler. Dolayısıyla e, bu kabileler anlaştı. Ortak e, Yahudayı tanrı olarak kabul ettikten sonra Bunların efendim e, Yahudi ismini sonra da siyasi olarak Siyonistliğe doğru gittiler. Dolayısıyla Yahudi toplumunun, bugün Yahudi dediğimiz İsrail oğlu diyelim, hangisi olursa olsun. Evet, üzerlerine verilen nimetler, farklı güzellikler ve farklı yaratılmış olma nimetlerini e, kendisini hatırlatarak peygamberin yardımcı olmaz. Istenecek. Daha sonra onların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarının yanlışlığı anlatılacak. Biz ama bugün bir ayet-i kerimeyi böyle ele alırken ufacık bir böyle, e, ön bilgi verelim. Ya Beni ile İsrail evet, Ey İsrail'in çocukları Beni İsrail İzguru nimet yelleti O şu nimetlerimizi ya da şu nimetlerimizi hatırla. Nimetleri Hatırla. Evet. En amtu aleyküm size inamda bulunmuştum. Size inamda bulunmuştum. Sizin üzerinize inamda bulunmuştuk. En amtu aleyhim aleyküm sizin üzeriniz. Dikkat ederseniz Allah burada e, birinci e, zamir e, ile tüm zamiri bura birinci zamirin fiile bitişik şeklidir Dolayısıyla iltifat olsun diye onları e, konuşma tarzı olarak da biraz iltifat olsun diye en Ança aleyküm size nimeti vermiştim bir sürü nimetler vermiştim size diye buyuruyor onu hatırlayın hangi nimet Mesela meselafirdan kurtulmalar Efendim kurtulduktan sonra eee Denizi yol açması, sonra gökyüzünden cennetten meyvelerin gelmesi, onlar onların içerisinde 24-25 tane peygamberin gelmesi, buna benzer, bu bunca güzellikler nimetlerle onları farklı bir medeniyet olarak toplum içerisinde üstün bir medeniyet koruma fırsatlarını onlara verdi. Bu nimetleri hatırlayarak bu peygamber kültürüne siz yabancı değilsiniz, Araplar gibi değilsiniz. Mesela Arapları Yasin 2. üçüncü kelimelerinde ki onları Arap toplumunu durumunu anlatıyor. Orada ne diyor? Bunların öyle biri ki ya Muhammed aleyhissalatü Bunların babaları e, İsmail aleyhissalatü sana kadar bir boşluk yaşadı. Bunlar pek fazla e, ehli kitap değil. Böyle bir dönem yaşamadılar. Onlara biraz sabırlı ol. Onların babaları bu vahye muhatap olmadı. Vahiy kültüründen biraz haberleri yok Yahudilere bakarak onlar 24 tane peygamber ve her birinin bilgisiyle gelen vahilerle içli dışlı muhatap olmuş bir toplulukla bunu kıyas etmeyesin diye uyarıyor babaları hiç uyarılmamış demek manası bu yani ama bu topluluk ise öyle değil İsrail'e 24 tane 25 tane peygamber gelmiş bunlar her biri zaman zaman mucizelerle gelmişler ve kültür bilgi donanımı bu açıdan din e, olgusu gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi gelene kadar Araplarla onları karşılaştırdığımızda efendim çok yüksek bilgi donanımına sahip bir topluktur. Buradan kaynaklı olarak daha sonra Yahudi olanlar üstün yaratıldıklarına inanmışlardır. Irkçı olmuşlardır, sapıtmışlardır. Onun için yeryüzünde en çok ırkçı ee, fikirlerini yeryüzüne yayan Yahudilerdir. Çünkü bu e, sanılarını, zanlarını doğrulayacak yeterli delilleri de vardır. Ama şeytan onları böylece kandırmış, haktan uzaklaştırmıştır. Şimdi bundan sonraki ayet-i ikinci bölümüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve evfu bi ahdi eee ve Efu yerine getiriniz. Bir ahdi sözümü ben sizden söz almıştım. Ya da siz bana söz vermiştiniz. Evet. Bana söz vermiştiniz. Sözünüzü yerinize getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Böyle bir anlaşmadan bahsediyor. Yani Allah'a bir söz vermişler. Bu toplu Yahudi toplu İsrail olan bir grup o İsrail oğulları aynı zamanda da Medine'de bulunuyorlar. Bunlar ne demişti yani acaba? Şimdi bunu biraz tefsirlerden açıklayalım. Onlar zaman zaman Allah'a dua ederlerdi. Kendi aralarında dua ederken "Ya Rabbi, eğer bir peygamber gönderecek olursan biz ilk önce sana inananlardan peygamberini kabul edenlerden olacağız. Ve e, beklentileri de kendi soylarından 24-25 tane peygamber gelmiş, sonuncu peygamberin de kendilerinden gelmelerini bekliyorlardı. Filhakika bunlar kitaplarında İncil'de Tevrat'ta diğer kitaplarda da görüyorlar, biliyorlardı ki son peygamber gelecek sıfatları şöyle şöyle olacak. Ve bu özellikleri bu Allah onlardan ahit olarak kabul ediyor. Yani bu sözleri Allah'a verilmiş söz olarak kabul ediyor. Aynı zamanda onları değer verdiğinin de ifadesidir. Allah koluna değer veriyor. İsrail olsun, kim olsun. Sen madem böyle mi dedin? Tamam. Bakalım peygamber diğimizde ise ne yapacaksınız? Cenab-ı Hak, Hazreti İbrahim'e de aynı şeyi yaptı. Hazreti İbrahim, Allah'ım eğer benim oğlum yok. E i̇şte Sare'den oğlu olmuyor. İshak Aleyhisselam'ın daha sonra da oldu. İsmail Aleyhisselam oluyor. Hacerle evlendikten sonra, Hacer endemizde. Oğlu İsmail Aleyhisselam oluyor. İsmail Aleyhisselam dünyaya gelince de, bu vermiş olduğu sözünü Cenab-ı Hak ona hatırlatıyor. Hani sen bana bir söz vermiştin. Sonra da hatırlayınca İbrahim Aleyhisselam o sözünü yerine getirmek için kurban olayı gerçekleştirmek için gidiyor ve orada sonra o imtihan tamam olunca Cenab-ı Hak göküzünden bir koç ya da bir koyun gönderiyor. Kurban da yaklaşıyor önümüzdeki günlerde bunun benzeri aynı şekilde de e, peygamber son peygamber geldiğinde ilk inananlardan olacaklarına dair Allah'a söz verdiler. İlginç değil mi? Ve iyyâe ferhebûn Evet. Ancak benden korkunuz. Yani, yani bu sözünüzde durunuz. Belki birileri durmak isteyecek. Birileri de ona engel olacak. Ne sözü ya işte falan olur mu ya? Ben tamam vermiştim ama ben İsrail'den beklemiştim. Bizim soydan, bizim o, o manada birileri böyle gerçekten döndüler İslam oldular. Bunlar e, Abdullah e, İbni vardı. Abdullah İbni Selam bu Müslüman oldu. Bu Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Müslüman olmak istediğini söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tamam Müslüman olursun ancak bir ricam var Buyur. Bizim ben kendi halkımı biliyorum. Ben İslam olmadan önce nasıl biri olduğumu ona sor. Sonra benim Müslüman olduğumu onlara açıkla. Tamam diyor. Ve onlar geldiğinde 20 kişi geliyorlar. Siz diyor Abdullah selamaya nasıl tanırsınız? E, çok büyük sülalesi şöyle Ali İmran sülalesinden. Şöyle büyük alim, böyle büyük alim falan. Herkes güzel güzel söylüyor. Ondan sonra Gel diyor, çağırıyor. Onların huzurunda şehadet getiriyor peygamberimizin kabul ettiğini söylüyor. Orada hep birlikte ağız birliği yapıyorlar. Diyorlar ki zaten o da sülavesi de şeyleydi de böyleydi falan. Başlıyor da kötüleme. Yani bir ibret olsun. Bugüne de ibret olsun. Bazı hakikatler parti üstü olması lazım. Bazı hakikatler senin hocam, benim hocamın üstünde olması lazım. Doğru neyse aleykümselam yeni onu kavrama adına onu kabul etme adına bir işbirliği yapmak kabiliyetini geliştirmemiz lazım. Elbette partiler veya buna benzer şeyler insana işbirliği için bazı doğruların ortaya atılıp yaşanabilmesi, yapılabilmesi için gerek politik amaçla gerek diğer amaçla işbirliği ve cemaatta bereket vardır. Ama bunun ölçüsünü çok doğru kurmamız lazım. Doğru yapmamız lazım. Bu açıdan da bunu değerlendirmek. Demek ki e, burada ikinci bir olay daha var. O da şudur ki insan sözüyle insandır. Birine söz verdin mi orada senin e, sözün ile kimliğin ortaya çıkıyor ve ölçülüyorsun. Nasıl bir insansın? Eğer ki söz verip de sözünden dönüyorsan senin insanlığın tırnak içinde o kadar. Yani dönek biriz. Eğer söz veriyorsun, söz verdin, ertesi gün sanki o sözü hiç duymamış gibi sen vermemişsin. İşte özür bile dilemiyorsun. Dolayısıyla terminine sadık olamıyorsun. Ee, insanlara verdiğin sözünde duramıyorsan bu durumda orada senin kişiliğin. Çünkü Cenab-ı Hak söz verip de sözünde duranı e, iyi bir insan diye buradan iteliyor. Ve İsrailoğullarının da bu gelişmiş ahlak ve kültürleri bakımından onları sarsıyor. Yani siz diyor bunca efendim 24-25 tane peygamber ve ehli kitap ve kendinizin de bu kadar bu kültür donanımına sahip bir varlık, millet olarak biliyorsunuz. Öyleyse vermiş olduğunuz sözünüzde durum. Maalesef şu anda Yahudi topluluğu da bu sorgulamanın altında ezilmiş durumdadır. Dünyadaki milletler arasında alınan kararları en çok durmayan İsrail'dir. Ve ne kadar devlette bir araya gelirse gelsin, asla İsrail kulağı tıkalı ve de asla bunlara karşı vermiş olduğu sözlerinde durma makanı e, konusunda e, şampiyon diyebiliriz. Demek ki insana çok büyük nimetlerin gelmiş olması üstünlük payesi değildir. Ama ona karşı, o verilen nimetlere karşı, ne, o nimetlere e, müteşekkir oluyorsa, verdiği sözünü durabili durabiliyorsa, verdiği sözünde durabiliyorsa, işte bu olan onun kişiliği orada belli oluyor, kalitesi orada belli oluyor. Çok fazla nimetin, mesela çok güzel gençlik yaşamış olabilirsin, veyahut da çok zengin olabilirsin, çok bilgili olabilirsin. Bu nimetleri acaba nasıl, nerede, ne şekilde kullandığına göre senin e, değerin vardır. Değer Allah'ın yanında budur. Bu açıdan Allah, onun için e, bugünün Müslümanlarının çoğunun şöyle adı çıktığını düşünsek. Yani Müslüman dediğin söz verdiğimiz sözünde durmaz. Efendim ailenin kendisine güvenemez. Veyahut da asla efendim, paranı ona güvenemez. Yahudi varsa Yahudi'ye güvenebilirsin. veya Tehlistiyan varsa falan bu şekilde bir durumu Müslümanlar eğer toplumda bu imajı verdiyse her nerede bir Müslüman varsa o hep yalan söyleyen kişidir diye demek ki burada bizim kendimizi sorgulamamız lazım. Geçmişte Yahudilerin, İsrailoğullarının böyle olduğunda böyle olduğunu anlattığına göre bir gün düzelmesi lazım değil mi? Acaba düzeldiler mi? Acaba düzeldiler mi? Bunun üzerine daha sonra konuşabiliriz. Bundan sonra devam eden yaklaşık efendim ee, yaklaşık şu ayet-i kerimelerden birkaçını ben söyleyeceğim. Ali İmran 93'te, Meryem 58'de, Araf 103 176'da, Yunus 75 93'te, Taha ha 997'de şu ara 10 66'da Kasas 3 ve 44'te Mümin 23 ve 54 ayetlerinde e, hem Ali İmran'da efendim hem oğullarından, hem de Musa'sının ve Musa İsrail'in kavmi oya kavmiyle olan ilişkilerinden bahsedecek ayetlerdir bunları da. Bu ayetlere ilave ettiğimizde karşımıza korkunç hakikatler çıkıyor. Yani bugün neden İsrail oğlu niye böyle sorularının cevabını bu ayet-i birlikte birleştirdiğimizde anlayabileceğiz. Bu kadarıyla ayet-i kerime ile e, tefsirinde yetinelim. Bundan sonra iki ayet daha var. Hemen hızlı onu geçiyoruz. Daha sonraki, gelecek ayet-i kerimeleri başka derse bırakalım inşallah. Ve âminu bima enzeltüm saddiqan lima maakum ve la tekunu kafirin bi. Ve peygamber gelecek, geldiğinde Sözünüzde, durunuz, benden korkunuz çünkü söz verdiniz. Ee, ona indirdiğim vahye inanın, o gelen vahiy, e, size gelen vahiy, doğrulayan bir vahiydir. Sakın ilk küfreden ve olanlardan olmayın. Çünkü bunca bu kültüre sahip, bu efendim vahiye muhatap oldunuz. Böyle bir topluluksunuz. Bu ehli kitap olanlar gerek Hristiyan, gerekse Yahudi, bunlar Arapların putlara tapan insanı. veya da Çin'de, Japonya'da putperestlik çok meşhurdur. Bunlar da vahiy kavramı gelişmemiştir. Gerçek direkten Allah'tan vahiy gelen bir kültüre sahip değiller ya da çok az sahipler. Onlar gibi olamazsınız. Onların bir yerde bir mazuriyeti var diyelim. Yani olmaz da. Ama siz, siz 24 tane, 25 tane peygamber gelmiş vahiy kültürüne sahipsiniz. Bu bilgi donanımına sahipsiniz. Ey Hristiyan ve Yahudiler diyor. Yani bu şekilde anlıyoruz burayı. Sakın ilk küfredenlerden olmayın. Son peygamber gelecek. Geldiğinde sakın ona ilk küfredenler, karşı duran, inkar edenlerden olmayın. Ve lâ teşterû bi Ayetimi az bir para karşılığında, yani dünyevi bir amaçla efendim, birileri size para verecek, ya hakikat bu ama sus yani, sus pay yapacaklar, bu şekilde satmayın. Bu gerçekten olmuştur. kaç kişi Hristiyanlığa değerlendiriler, toplandılar, Yahudilerle birlikte geldiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ziyaret ettiler. Mescidi Nebebi'de ziyaret ettiler. Daha sonra 40 tane soru sordular. Hepsinin cevabını alıp gittiler. Şimdi oturdular bir ağacın altında. Dediler ki ne olacak şimdi? 20'si dedi ki ben dönüp Müslüman olacağım. Niye? Çünkü o 40 sorunun hepsi eski Bibilde, İncil'de, bütün eski kitaplarda olanın çok daha üstünde cevap verdi. Olsa olsa bu hak peygamber olur. Başkası bunu bilemezdi. Bu sorduğumuz soruların cevabını veremezdi. 20'si dedi ki tamam dediğiniz tamamen doğru ama bizim makamımız var, meykemiz var, kilisemiz var, havramız var, buralardaki insanlara bir sürü yatırım var. Bunlar hepsi elimizden gider. Ve nihayet ayet-i kerime bunları muhatap alara ve la teştebu bi'ayati semenen gadila. Gerçekleri para karşılığında, az bir para karşılığında satmayın. Ve iyyâye fettekûn ancak benden korkunuz. Benim hak ve hukukumu Göz ardı edemezsiniz. Sevgili kardeşim, e, buraya kadarıyla aslında güncel mesaj bakımından e, bize çok büyük mesaj var. Ancak bundan sonra ayet kelime de bunu tamamlayıcı olduğu için o söyleyeceğimi daha sonraya bırakacağım. Yani aktüel olarak bire bize bu iki ayetin mesajı nedir? Yani bu ümmete mesajı nedir diye. Şimdi devam edelim. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطَلِ اَنْ Hakk'ı batıl ile örtme örtmeyin diyor. Yani lüks elbise demek giydirmek. Hakk'a batıl elbisesi giydirmeyin diyor. Ya da batıla hak elbisesini giydirmeyin. Batıl olan şeyleri hakmış gibi anlatmak günahtır. Ya da hak olan şeyi saklayıp hak olmayan şeyi söylemek günahtır. Dikkat buyur. Demek ki hak olan neydi? Onlar geldiler, gördüler ve de hak peygamber olduğuna inandılar. Ama dünya vardı karşılarında. Onca kazandıklar yılları vardı. Bunları hepsini kayma, kaybetme tehlikeleri vardı. Bunu göze alamadılar. O zaman gittiler kendi toplumlarına. Bir şey olmuş ya, yalancı peygambermiş deyip yola devam ettiler. O yirmisi, yirmisi de gelip Müslüman oldu. وَتَكْتُمُ hakkı Ve bu durumda böyle bir telbis derler buna, telbis olayı. Ee, hakkı saklayıp batılı ön plana çıkarıp gösterme durumunda ne yapmış olursunuz? Hakkı saklamış olursunuz. Ketmetmiş olursunuz. tüm talemun Sizin durumunuzu, hakkı ve gerçeği de siz bildiğiniz halde bunu yapmış olursunuz ki bu çok kötü bir durumdur. Benden korkun, bunu yapmaktan korkun, benden korkun, bunun cezası ağırdır. Neden cehenneme gidiyor? Yoksa Allah kulunu durup dururken cehenneme niye soksun? Kul meğer ki cehennemi istiyorken efendim, demek ki kul cehennemi istiyorsa, cehennemlik iş yapıyorsa maalesef o da cehenneme gidecek. Yukarıda ayet kelimenin iki son ayet kelimenin doğru mesajı belki de şöyle güncellemek lazım. Önce kendimize burada mesaj nedir? Yani bir gerçek var ise Kur'an'da onu söyleyeceğimiz zamanlama konusunda elbette Allah müsamaha gösterir, azimet değil ruhsat söz konusu olabilir. Ancak artık bütün insanlar yola çıkmış, bütün insanlar dışarı çıkmış hak ve gerçek belli olmuş, ayan beyan iken hala efendim, adımın geriye gidiyorsa, seferberlik ilan edilmiş, düşman e, milletin arıza namusuna saldırıyor, camisine saldırıyorsa ve dışarıda ezanlar okunuyor, hak ve gerçek için ortaya çık diyorsa, işte bu durumda artık ne yapmam lazım? Ayakların geri geri gidiyorsa bil ki buradan bir hakkı örtme olayı var. İkincisi güncel olabilmesi için. Maalesef maalesef bugün dış ülkelerde İslam'ı anlatmak için İslam'dan fire verme modernizmi çıktı. Yani ben nasıl anlatsam ki şu Yahudi Müslüman olsun. Orada acaba sen bunu mu yapıyorsun yoksa İslam'ı yokmuş mu oluyorsun? İslam'ı olmadığı şekilde gösterip de o kişinin gönlünü mü çalmaya çalışıyorsun? Almaya çalışıyorsun. Bunlar hepsi sorgulanabilecek güncel mesajlardır. Yani bizim de kendimizi siyaya çekmemiz lazım. Azıba biz insanların hoşunu da derken, onlarla püroz olmasın, geçim olsun vesaire derken, İslam'ı yontarak olmadığı şekilde işte göstererek belki biraz geçim konu olmuşu falan. Zaten şartlanmış insana sen anlatamazsın. Beyinleri, zihinleri şartlanmış. Kur'an'a karşı şeytanın ayetleri ona inanan onların çocukları diye bakan bir inanç sahibi ise adama ne dese en iyisi doğrusunu söyle. En iyisi neyse Kur'an'da ne yazıyorsa onu söyle. Efendim ama ben öyle anlattım ki şöyle oldu. Hayır o zaman servisini doğru yapacağız. Anlatmasını doğru bileceksin. Kur'an üzerine kafayı yoracağız. Efendim biz Kur'an'a uzatırsa e, cahiliz şudur. Tamam cahil olduğunu bilerek uzat. Bildiğin zaman hemen de cahil olduğunu unutma. Çoğu arkadaşlarımız ben evet madem Kur'an'a ulaşmam gerekiyor, okumam gerekiyor o zaman okudum hemen alim oldum. yok olmaz. Anladın mı diye bir de sor. Başka tefsirler ok. Başka kişiler nasıl anlamış onu karşılaştır. Bugün bir, bir araba alacağız. Herhangi bir şey yapacağız karşılaştırma yapmadan bizim doğru araba aldığımızı söyleyemeyiz. Herhangi bir şey alacağız, herhangi bir kitap okuyacağız. Doğru anladık mı diye birilerine bunu karşılaştırmasını yapmak lazım sevgili kardeşim. Bu açıdan mezhepler, diğer imamlar, tefsirler yazılmış, hazine çok bol Allah aşkına. O olmadı ona, o olmadı ona, o kitap, o, bu kitap, o hoca, bu hoca nihayet zengin kültür böyle ulaşacaktır. Sen de Allah öyle ya böyle bir tecrübe edineceksin. Akıl gelişecek Kur'an'ın ışığında. Sonra da efendim kardeşlerimizin çoğu böyle ben Kur'an'da varsa inanırım. Hadis veya sünneti ben inanmam. Yani ne demek istiyorsunuz? Eğer şunu demek istiyorsanız Allah korusun. Bir. Çünkü sahabenin hepsi yalan söylemiştir. Çünkü peygamberimiz bu işte ehil değildi. Bunu diyorsanız zaten küfre gittiniz. E, o zaman nedir? Yani çok uydurulmuş hadisler var. Muhtemeldir onların çoğu iftiradır, uydurmadır. Onun için var olan hadisleri de reddediyorum. Olmaz. Yani efendim bir hadis uyduruldu diye e, diğer var olan hadislerin meşhur olan, mütevatır olan hadisleri inkara sebep gösteremezsin. Burada senin içinde gerçekten efendim oluşan büyük bir şüphe vardır. Hadise karşı. Yani el altında bunun açılımışıdır. Sahabe yalan söyledi, Resulullah yalan söyledi. Yalan söylenmesi muhtemel olan birinin peygamber olması zaten mümkün değil. Öyleyse sen peygamberin, peygamberlik hakkında da şüpheye düşüyorsun. Bu da tehlike. Üçüncü bir ihtimal hadis-i şeriflerin neticesinde farklı mezhepler çıkıyor. Yani bu konuyu konuşabiliriz. Hadis-i şeriflerin yorumundan dolayı farklı mezhepler çıkıyor. Farklı mezhepler olunca da kafamız karışıyor. Veyahut kafamız karışınca da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu çok cahilane, çok böyle ya da masum, cehanetle masumiyet bir arada gelmiş, böyle bir efendim, telbis yapılmış bu da. Yani hem cahilim hem söz dinlemem. Ya mübarek hem cahilsen söz dinleyeceksin. Söz dinlemek demek yani ilmin olmazsa olmazıdır. Söz dinlemek burada şu manaya. Yani birilerini dinliyor ki anlayasın. Yok dinlemem. Hadis bana okuma. O zaman anlaşılıyor ki sen kasıtlı yapıyorsun. Bu konuda hadis konusunda bilgin var ve kasıtlı olarak sahabe hepsi yalan söyledi mezheplerin hepsi isabetsiz ve peygamberin söylediği konusunda büyük şüphem var oysa hiçbir hadisi kabul etmem diyorsanız ki böyle kişi hele hele mütevatir hadislerde bütün bir yüz bin sahabe varsa o gün için hepsini töhmet altına alıp hatta artık Resulullah'a da böyle bir bakış açısına doğru ne olacak bunun tersi yani o kişi artık kendi başına Kur'an'ı yorumlayabilmesi için hadisi reddetme durumunda tek başına şeytanla baş başa kalıyor. Çünkü Kur'an'da mücmel, müteşabih, muhkem, sarih efendim ve mebahisi müştereke denilen farklı yorum ve istilahat lingüistler var. Bu konularda içinden çıkamazsan sürekli paltayı bacağına vurursun. Silahı kendine doğrultmuş olursun. Bunu dini öğreni, öğreneyim derken yaparsın. Bu açıdan son olarak bu ayet-i fazla üzerine durmayacağım. Ve eqimus salâh ve âtuz zeka verka kevmâ Evet, namazı kılın, zekatı verin ve rüküye varanlarla beraber siz de rüküye varın demiştik diyor. Yani Yahudilere de bu emir var. Şimdi zekat konusuyla ilgili bir cümlede ilave edeyim. Kur'an-ı Kerim'de zekat var mı yok mu şüphesini uyandırmak için Kur'an-ı Kerim'de kırkta bir farz mıdır değil midir şeklinde soru sorulduğu zaman burada gizlice zekatı inkar söz konusu olabilir. Sakın böyle yaklaşma. Zekat Kur'an-ı Kerim'de yani 65 yerde geçmekte Hatta çoğu namazla birlikte geçmekti. Kesin farzdır. Ama efendim, söz konusu zekatın nasıl olduğu ise hadis-i şeriflerle sabittir. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Acu hakkahu la ha acu hakkı uşu envalük'' Bu şekilde olacak kalbim. Yani mallarınızı kırkta birini verin diye bu şekilde bir hadis-i şerif, diğer hadis-i şerifler var. Ama zekat malları denildiği zaman çok yönlüdür. Yani hayvanlarda farklıdır. Efendim mallarda farklıdır. Tarlalarda uşur denir. Onda birdir. Dolayısıyla her hayvanda farklıdır. E, develerde, sığırlarda farklı olduğu için bunun hepsine birden bir kural değil, birçok kural vardır. Bu onun için tafsilata girdiğinden hadis-i şeriflerle anlatılmıştır. Ama cümleyi şöyle kurmak bence biraz Asıtlıdır. Yani e, zekatın kırkta bir oluşuyla ilgili bir cümle kurmaya hiç lüzum yok. Önce zekat farz mı? Evet farz. İki, kırkta bir oluşuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayeti var mı? Hayır. Çünkü olsaydı kırkta birden fazla ya da az verecek insanın yolunu kapatmış olurdu. Cenab-ı Hak buna teşvik olsun diye bunu bize bırakmış. Resulullah'a bırakmış dikkatmiyorum. Kırkta bir deseydi, sınırlasaydı bundan fazla verme durumunda olan daha fazla zekat vermek isteyen insanların önünü sınırlamış olurdu. Farzın da böyle bir tarafta sınırlayıcı tarafı var. Demek ki e, farz olan miktarın ne olduğuyla ilgili Peygamberimiz güncelinecek mesele olduğu için de her zaman da mesela efendim altını şu kadar kıramda deyip dursaydı, altın efendim çok fazla çıksaydı ya da gümüş dolayısıyla o zaman insanlar onu vermekten de aciz kalırdı. Bu açıdan bazı şeylerin tafsilatını ikinci şari diye bilinen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müfessiri hakiki denilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vazifelendirilmiş ve e, mallarda e, tarlalarda efendim parada, üreyen paralarda veyahut altınlarda bunun zekatını ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleriyle sabit ve açıklanmıştır. Bugünkü dersimizi böyle e, tefsir bölümüne söyledikten sonra bir kelimeyle hemen, hemen Hazreti Ali Efendimiz'den bir sözü söyleyelim. Hazreti Ali Efendimiz'in çok muciz sözleri var. Bunlardan bir tanesi alçakça söylenen söze karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde onun gibi daha nice düşük alçak sözler vardır. Cevabına yine onlarla sana cevap verir. Demek çok alçak sözler söyleniyorsa o söze çıkayım şunun ağzına bir laf işte susturayım falan falan. Yok. O kadar alçalmışsa bir insan dokunma gitsin. Ona cevap değmez, vermeye cevap verme gitsin diyor. Efendim, Cenab-ı Hak bizlerin e, güzel hakikatlar doğru bilgilere ulaşmayı, sonra onunla amel etmeyi, ihlaslı olmayı nasip etsin sevgili kardeşim. E, uzattımsa kusura bakmayın, özür dilerim tekrar. E, demek ki Birileri niye satıyor vatanımızı, milletimizi, dinimizin, kültürümüzü, Avrupalılara veyahut da Amerika'ya veyahut Siyonistlere niye işbirliği yapıyor? Onun için birisi alçalmışsa dokunma gitsin. Yani artık alçalacağı kadar alçalmış. Onu niye böyle diye düşünme diyor. Ona şu lafı söyleyeyim. bu Ne kadar sayarsan say. O düştüğü yerin durumunun farkındaysa eğer artık ona herhangi bir şekilde... Bir efendim el uzatmanıza ya da daha alçalacak durum kalmadığı için efendim söz etmemize lüzüm yoktur. Bu manada Allah eğer hidayeti mümkünse hidayet, değilse kahrol perişan etsin demekten başka da bir çare kalmıyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın selamı bereketi sevgiye muhabbeti sizin ve bütün Müslümanlar üzerine olsun sevgili kardeşim. Burada yine bir fatihül asla. Ee, yakın zamanda şehit olan şehitlerimizin ruhuna göndermeyi de unutmayalım. Selamet.